Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Nükleer enerji dünyanın başına dert olmaya devam ediyor. Güney Kore'de iki nükleer santral, santral aksamında kullanılan parçalar güvenlik testi denetlemesinden geçemediği için kapatıldı. Bilge Ekonomisi Bakanı Hong Sung-hwo, Söz konusu parçaların dikkatsizlik sonucu tesislere monte edildiğini, güvenliği tehdit etmesi nedeniyle de santrallerin kapatılması kararını aldıklarını söyledi. Uygun bulunmayan 5000'den fazla parçanın diğer endüstri kollarında kullanılabilir olacağı ancak nükleer endüstri bunun mümkün olmadığını ifade ediyor Bakan Hong. İki reaktörün kapanması ise kış ayları boyunca ülkeyi elektrik enerjisinden mahrum bırakmasının kendilerine rahatsız ediyor olsa da bu durumun kaçılmaz olduğunu belirtiyor. Demek nükleer santraller enerji güvenliğinde tehdit eden bir unsur. Baksanıza Kore elektriksiz kalıyor. Çin, Avrupa'nın güneş paneli tipi polis silikon ürünleriyle ilgili rekabet soruşturması başlattı. Çin Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği'nin bu panelleri Çin pazarına gerçek dışı fiyatlarla satıp satmadığını Avrupalı üreticilere sağlanan sübvansiyonların Çinli firmalar üzerindeki etkisini araştıracak. Bütün bu tartışmalar tabii ki Brüksel'in Eylül ayında Çin'in güneş panellerini Avrupa pazarında maliyetin %80 altına sattığı iddiaları üzerine patladı. Çin'in toplam 35.8 milyar Euro'luk güneş paneli üretimi bulunuyor ve bunun %60'dan fazlasını Avrupa Birliği'ne satıyor ama buna karşı Avrupa Birliği 7.5 milyar Euro'luk güneş paneli hammaddesini Çin tarafından alıyor. Yani bu işte esasında kârlı olan Çin ama kâr etmesi gereken gezegen çünkü güneş panelleri Karbon salımı olmayan yenilenebilir enerji türlerinden. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleriyle eş zamanlı olarak Kaliforniya eyaletinde geydoğulu gıdalarda etiket zorunlulu getirilmesi de referandumla oynanacak. Kaliforniya halkı referandumda evet kullanılırsa ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde bir eyalette geydoğulu gıdalar etiketlenecek. Türkiye'de Avrupa'da zaten zorunlu bu ama Kaliforniya Right to Know, Kaliforniya Bilme Halkı adlı örgütün organizasyonuyla tam 972 bin imza toplanmış ve Kaliforniya için referandumun önü bu şekilde açılmış. Referandumun kolu olup olmayacağı belli değil. Nitekim Almanya'dan bile Basf ve Bayer gibi lobi, büyük şirketler lobi yapıyorlar Amerika'da. Buna tabii ki Greenpeace Almanya'dan bir büyük tepki var. Dirk Zimmermann diyor ki, Almanya nerede kaldı? Şimdi bir de çıktınız Amerika'da lobi faaliyeti yapıp iç işlerine müdahale ediyorsunuz. Sanki Amerika Birleşik Devletleri'nden biyoteknoloji şirketleri yetmezmiş gibi. Bakalım bu lobi etkili olabilecek mi yoksa doğru yolu Amerikan halkı kendisi Avrupa ve Türkiye gibi bulacak mı? Bu arada Ermenistan Cumhuriyeti doğru adımı atmış bile Doğa Koruma Bakanı'nın yaptığı açıklamaya göre GDO'lar konusunda meclise bir yasa tasarısı sunuldu. Ve onaylanırsa geydoğusuz bölge olacak Ermenistan ve e, bu şekilde Doğa Koruma Bakanı Aram Hartutyan kabineye bu yasayı sunmuş oluyor ve tasarıya göre Ermenistan Cumhuriyeti geydoğusuz bölge oluyor. Ne güzel sadece laboratuvar deneyler için biraz izin verecekler ama onun dışında tamamen yasak. Başbakan Tigran Sargsyan bu yasa tasarının sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle gerçekleştirdiğini belirtiyor Ve STK'ların isteklerinin başta daha büyük olduğunu fakat tartışma sürecinde sunulan bütün bu büyük önerilerinin kabul gördüğünü söyledi. Bu bize örnek olabilir tabii ki sivil toplumun katılımı açısından. Kabine biyogüvenlik açısından da GDO'ların kullanımı kanunu onaylamış oldu. Kanun Ermenistan Ulusal Meclisi'nde de 2004 yılında onaylanan biyolojik çeşitlik sözleşmesine de uygun olarak Hazırlandı. Darısı bizim başımıza diyelim hayvan yemi amaçlı da olsa artık ülkemize hiçbir GDO girmesin. Biz de GDO'suz ülke olalım. Balıkesir'de bir fabrika atığının arıtmadan kaçak bir hatla dereye bıraktığı balık atıklar balık ve bazı canlıların ölümlerine yol açmış. Bunun üzerine işletmeye 96 bin lira ceza uygulanmış. Bu konuda Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışmalar yapmış ve bu sayede bu para cezası verilmiş. Kendilerini tebrik ediyoruz. Tabii ki atıkları atanı değil, buradaki devlet kurumlarını. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin Kuzey Kutbu'ndaki kar örtüsünde olumsuz etkilediği artık tekrar tekrar kanıtlanıyor, ispatlanıyor. Kanada'dan bir araştırma var. Kuzey Kutbu'ndaki kar örtüsünün seyri 40 yıllık araştırmayla araştırılmış. Amerikan Jeofizik Birliği'nin bilimsel yayını olan Jeofizik Araştırmaları Mektupları dergisinde de yayınlanmış. Buna göre son 5 yılda o ana kadar kaydedilenden daha hızlı bir erime söz konusu. Araştırma grubunun lideri Dr. Chris Derksen de diyor ki bu yıl yaz aylarında Kuzey Kutbu'nda Kanada'nın Alberta eyaleti büyüklüğünde bir kutup buzunun yok olduğunu söylüyor. İklimi koruduğumuz, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Geze gelen Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan bizdenan, Uygar Özesi ismi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41